İşte Kur'an-ı Hakim'de yahut hadisi şeriflerde muhatap alınan zevatlar asıl maksat olmamaktadır. Bu tür ayet ve hadisler emr hitabı Has hitab kabilesindendir. Yani bu tür hitaplar hakim kaziyeler kabilindendir. Hareket ve işaretleri de böyledir. Bir mümin beğenip emrine girdiği üstadının fiilini, sözünü, işaretlerini, takrirlerini zapt etmelidir. Sonra tatbik etmelidir.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 4. İki rekat namaz kılmaktır. Tövbe yahut istihare yahut teşekkür namazı diye niyet edilir. Bu namazın birinci rekatında El-Kâfirun suresini, ikinci rekatinde İhlas suresini okumak müstehaptır, güzeldir. Her namazda tadili erkan ve huşu şart olduğu gibi bunda da huzuru kalp şarttır.